Zuhruf 36'dan 45'e kadar. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz ona şeytanı musallat ederiz. Şüphesiz ki onlar da bunları yoldan çıkarırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet bize gelince der ki, Keşke benimle senin arasında, Doğu ile Batı arasındaki kadar uzaklık olsaydı. Sen ne kadar arkadaşımsın? Zulüm ettiğimiz için, Bugün pişmanlığın hiçbir faydası yoktur. Muhakkak ki azapta olsaksınız. Sen mi duyuracaksın o sağırları, Körleri ve apacık sapıklıkta olanları, Sen mi idare edileceksin? Seni onlardan uzaklaştırsak da muhakkak ki biz onlardan intikam alırız. Yahut da onlara vaat ettiğimizi sana gösteririz. Çünkü biz onlara gücü yetenleriz. Sen sana vah yoluna sarıl. Muhakkak ki sen dost doğru bir yol üzerindesin. Doğrusu bu sana ve kalbine bir öğüttür. Ondan sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor. Biz Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar kılmış mıyız? Evet. Ne güzel peşi peşine gelip bizlere hakkı anlatan ayetler değil mi? Allah hakkıyla kabul edip hakkıyla hayata geçirenlerden eylesin. Rabbimiz Subhano Kuvveti Teala kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelir, göz yumar, kör gibi davranır ve yüz çevirirse biz ona basireti kapalı olana şeytanı musallat ederiz. Bu ayet-i allah Teala'nın şu kavirleri gibidir kardeşlerim. Kim kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere karşı gelir müminlerin yolundan başkasına uyup giderse onu döndüğü yolda bırakırız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir diyor Nisa 115'te. Yine ama onlar yoldan sapınca Allah onların kalplerini sapatmıştı. Yine biz onlara bir takım yoldaşlar kattık da önlerindeykini ve arkalarındakini onlara şaşırt gösterdiler. Gerek cinlerden, gerekse inananlardan Kendilerinden önce geçmiş ümmetler içinde aleyhlerinde söz hak olmuştu. Doğrusu onlar hüsnana uğrayanlardandı. Bu sebepledir ki burada da şüphesiz ki onlar da bunları yoldan çıkarırlar. Bunlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihayet bize gelince der ki, Allah'ın hidayetine karşı kafil davranan ve görmezlikten gelene onu sapıklığa düşürecek ve cehennem yoluna iletecek şeytanlardan birisini görevlendirir. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kıyamet günü hepsini bir araya topladığı zaman o kimse kendini saptırmakla görevlendirilmiş şeytandan tiksinerek keşke benimle senin arasında doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı sen ne kötü arkadaş imişsin buyuruyor. rezakın Mâmer'den onun da Said el Cüreyri'den rivayetine göre kafir kıyamet günü kabrinden dirilip kaldırıldığı zaman şeytan onun elinden tutar ve allah Teala her ikisini de cehenneme gönderinceye kadar ondan asla ayrılmaz. İşte kafirin keşke benimle senin aranda doğu ile bat arasındaki kadar uzaklık olsaydı sen ne kötü arkadaş imişsin dediği zaman bu andır buyurmuştur. Rabbimiz Subhanahu Kuvveti A'la zulmettiğiniz için bugün pişmanlığın hiçbir faydası yok. Muhakkak ki azapta orsaksınız buyuracak. Cehenneme, cehennemde bir araya gelmeniz ve elin bir azapta müşterek olmanız size hiçbir fayda verecek değildir. Diyor. Ve devam eden ayetlerde sen mi duyuracaksın o sağırlara? Körlere ve açık sapıklıkta olanlara diyor. Bu sanayit bir iş değil, sana düşen tebliğ etmektir manasında. Yoksa onları hidayete eriştirmek senin vazifen değil. Fakat Allah dilediğini hidayete eriştirir de, dilediğini sapıklıkta bırakır. Şüphesiz o bu hususta en adil hakimdir. Seni onlardan uzaklaştırsak da muhakkak ki biz onlardan intikam alırız. Yani sen bu dünyadan göç etmiş bile olsan hiç şüphesiz biz onlardan intikam alıp onları cezalandıracağız diyor Rabbimiz. Fahne, kuvveti, evet. Ve sen sana vahyumlarına sarıl. Muhakkak ki sen dostları doğru yol üzerindesin. Senin kalbine indirilmiş olan Kur'an'a sarıl. Zira o gerçeğin kendisidir. O Allah'ın dost doğru yoluna götüren naim cennetlerine ve devamlı hayırlara ulaştıran gerçeğin ta kendisidir. Allah bizi ona uyanlardan eylesin. Evet. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Biz Rahman'dan başka ibadet edecek ilahlar kılmış mıyız? Burada da bütün peygamberlerin senin insanları çağırmış olduğun tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadet etmeye çağırmış ve putlara, Allah'a eş koşulanlara ibadetten men etmişlerdir diye resimle bildiriyorum. 46'dan 50'ye kadar Andolsun ki biz Musa'yı da ayetlerimizden firavuna ve erkanına göndermiştik. Ve demişti ki, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Onlara ayetlerimizden varınca onlar bunlara gül vermişlerdi. Onlara biri diğerinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Doğruya dönmeleri için onları azaba uğrattık. Ve dediler ki ey sihirbaz sana verdiği ahde göre Rabb'ına bizim için dua et. Muhakkak biz hidayete erdirilmiş olacağız. Azabı üzerlerinden kaldırınca hemen sözlerinden caydılar. Allah subhanahu ve teala burada da kulu ve elçisi Hazreti Musa'dan haber veriyor. allah Teala onu Firavun'a Erkan'ını teşkil eden emirleri, vezirleri ve kumandanlarına Hıbdiler ve İsrailoğullarından müteşekkür tebaasına peygamber olarak göndermişti. Onları tek ve ortağı olmayan Allah'a ibadete çağırıp Allah'tan başka şeylere satınmaktan men etmişti. Allah subhanahu ve teala Hz. Musa'nın asası gibi büyük mucizelerde onunla birlikte göndermişti. Hz. Musa ile beraber göndermiş olduğu tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar, kan, ikinlerin kıtlığı, nefislerin ve meyvelerin azlığı gibi mucizeler rağmen onlar Hz. Musa'nın getirmiş olduğu mucizelere bu veya tabi olmaktan büyük denerek onları yalanlamış alay etmişler ve Hz. Musa'nın bu mucizeleri katından getirmiş olduğu zata gülmüşlerdi onlara biri diğerinden daha büyük olmayan bir mucize getirilmemişti gelen bir mucizeden sonra mutlaka ondan daha büyüğü gösterilmiş bununla birlikte onlar azgınlıktan sapıklıktan bilgisizliklerinden ve fesatlarından dönmemişlerdi bu mucizelerden her biri onlara geldiği zaman boyunları bükük halde Hz. Musa'ya geliyorlar. Onunla gayet yumuşak ifadelerle konuşuyorlar. Ey sihirbaz diye söze başlıyorlardı. Onların Hz. Musa'ya sihirbaz diye hitap etmeleri ona bir hakaret telakki olunmamalıdır. Zira onlar katında zamanlarının en bildiğinleri sihirbazlardı. Onlar katında sihirbazlar kötülenmemiş kimseleriydi. O halde onların Hz. Musa'ya zihirbaz diye hitap etmeleri onu küçümseme anlamında değildir. Biz de onların durumu zarret içinde olmaları halidir ki Hz. Musa'ya hakaret etmeleri bu durum ile de zaten uyuşmaz. Evet. O halde onların bu ifadeleri kendi kanılarına göre Hazreti Musa'ya bir tazimden ibarettir. Evet. Bu açıklamalar İbni Cerrahit'tir. Onlar her seferinde Hz. Musa'ya geliyorlar telanın üzerlerinden kaldırılmasını istiyorlardı. Ey Musa sana olan ahdine göre Rabbine dua et. Eğer bu azabı bizden kaldırırsan andılsın ki sana inanacağız. Ve İsrailoğullarını ve seninle birlikte göndereceğiz diyorlardı. Ama Rabbimiz Alâ, ne zaman bunu onlardan kaldırsa onlar hemen geri dönüyorlardı. Alexandramara'da haberciye hoş geldin. 51'den 56'ya kadar. Sirov'un kalmın seslendi ve dedi ki: "Ey kavun, Mısır mülkü ve altından akan şu ırmaklar benim değil mi? Hala görmüyor musunuz? Ben açıkça söylemeyecek derecede zavallı olan şu adamdan daha hayırlı değil miyim? Ona altın bilezikler verilmeli veya beraberinde kendisine yardım edecek melekler gelmeli değil miydi?" Firavun kavmini küçümsedi. Ama onlar yine de kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar fazlık olan bir kavmedi. Bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık ve hepsini suda boğduk. Ve onları sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da daha önceki sorularda da anlatıldığı gibi tekrar o vakayı gündeme getiriyor ve burada da firavundan haber veriyor. O isyanında, büyüklenmesinde, küfründe, inadında kavmini toplayıp onlara karşı böbürlendi. Mısır'ın sahibi ve hakim olmakla iftihar etti. Ve Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu o nimetlere karşı şükretmesi gerekirken böbürlendi. Gelen emre itiraz etti. Allah subhanahu ve teala da onu bütün ihtişamıyla birlikte, bütün ihtişamlı ordusuyla birlikte o suyun altında ne yaptı? Boğdu ve kahretti. İşte Allah subhanahu ve teala onları sonradan geleceklere bir geçmiş ve örnek kıldık buyurmaktadır. Darısı günümüzdeki bu şekilde hareket eden kafirlere. 57'den 65'e kadar, Meryem oğlu misal olarak verilince senin kavmin hemen bağırıştı. Ve bizim ilahlarımız mı yoksa o mu daha iyi dediler. Sana böyle demeleri sadece tartışmaya girişmek içindir. Hayır onlar kavgacı bir kavimdir. O kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Şayet dileseydik sizden yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik. Şüphesiz ki o saatin bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana tabi olun. İşte doğru yol budur. Sakın şeytan sizi çevirmesin. Şüphesiz ki o size apaçık bir düşmandır. İsa hikmetlerle gelince demişti ki, size hikmetle ve ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Muhakkak ki Allah benim de Rabbimdur, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte doğru Ama aralarında hizipler birbirleriyle ihtilafa düştüler. Acıklı bir günün azabından, vay o zulmedenlerin haline. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada Kureyş'in küfür, inat, ve tartışmadaki ısrarını haber vererek Meryem oğlu misal olarak verilince senin kavminde hemen barıştı diyor. Evet. Burada da Kureyş'in barışıp gülmesini ve ayetlerdeki misalleri duyunca alay etmelerini Allah azze ve celle bildiriyor. Çünkü onlar da bu kıssayı duyduğunda Aleyhisselatü Vesselam'ın Edin, bir olan ilaha ibadet edin dediğinde onlarda aynı tavrı takındığını söylüyor bu ayetlerle yine alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü ve bu Ebu Umame naklediyor peygamber geldikten sonra hiç kimse tartışmaya düşmez ihtilafa gerek kalmaz çünkü onun gelişiyle her şey düzelmiştir Sadece tartışma ve cedel hariç, tartışma ve cedel kalpte ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Ve akabinde Zuhruf 58'i e okuyor. Aleyhissalatü vesselam. Onların sana gelip de senin ilahın mı hayırlı yoksa benim mi? Bunu demeleri sırf cedel için. Zaten onlar cedelci bir kavimdir diyor. Allah subhan ve teala bizleri böyle hasretlerden uzak kılsın. İlim oldu mu, cedel ve ayrılığın olması zaten mümkün değil. Ama ilim gitti mi artık her türlü nefis, düşünce, sapkanlık ortaya çıkar. Böyle bir hal oldu mu selam deyip gitmeyi Rabbimizlere nasip etsin. O kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur ayetinde. Hz. İsa Aleyhisselam kastedilmektedir ki o ancak Allah'ın kendisine peygamberlik ve risalet nimeti bahşedildiği bir kuldur. Ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız, dilediğimize, güç yetiştireceğimize bir delil, bir hükhet ve bir kıldığımız bir kuldur diyor. Şayet dileseydik sizden yeryüzünde, sizin yerinizi tutacak orada sizin halifeleriniz olacak melekler var ederdik ayetinde. Sizin birbirinize halef olduğunuz gibi birbirinize halef olacak melekler var ederdik şeklinde. Gelmiştir. Şüphesiz ki o saatin bilgisi diniyetinde de buradan kastedilen Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi, anadan doğma kör ve abraçları ve başka hastalıkları iyileştirme gibi mucizelerdir. Ancak yine onlar bunu gördükten sonra ne yapmışlardır? İnkara gitmişlerdir. Aliu salamdır Evet. Ondan hiç şüphe etmeyin. Çünkü o Allah'tan gelen bir örnektir. Öyleyse size emrettiklerinde Allah'tan korkun ve size getirdiklerinde bana itaat edin. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte yol. Evet. Ben ve siz onun kullarınızız, kullarıyız, ona muhtaçız. Tek ve ortağı olmayarak ona ibadet Hepimiz ortağız. İşte dost doğru yol budur. Size getirmiş olduğum dost doğru yolunda ta kendisidir ki o da yegane Rabb'e ibadet etmektir buyuruyor. Ve aralarında ihtilafa düştüler. Bir takım fırkalar meydana geldi ve büyük küçük pörçük oldular. Onlardan kim İsa Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu ki gerçek budur. ikrar ederken onlardan bazısı da İsa Allah'ın oğlu diye iddia ettiler. Kimi de onun Allah olduğunu ki Allahu Teala onların sözlerinden münezzeh ve yücedir. Böyle söylüyorlardı. İşte bu sebepledir ki Allahu Teala acıklı bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline buyurmuştur ki buradaki zulüm de şirktir. Evet. Aleykümselamlar, Allah razı <Gülüyor> 66'dan 73'e kadar Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın o saatin gelmesini mi bekliyorlar? O gün mutlakilerin dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Ey kullarım, bugün size korku yok ve siz üzülecek de değilsiniz. Onlar ki ayetlerimize iman etmiş ve müslüman olmuşlardır. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete girin. Onlara altın kadehler ve tepsiler dolaştırılır, Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır ve siz orada ebediyen kalacaksınız. İşte o cennet işlediklerinize karşılık size meyraf kılındı. Orada sizin için bol bol meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Allah subhanahu ve teala Allah'ın elçilerini yalanlayan şu müşrikler farkında değillerken kafil ve hazırlıksız, hazırlıksızken o gün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? O gün geldiğinde onlar farkında değilken gelecek, kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve başlarına geleceklerini onlardan defedemeyecek bir zamanda elbette bütün bütüne pişman olacaktır. Evet. Ve o gün dostlar birbirine düşman olur. Allah için olmayan her bir dostluk ve arkadaşlık kıyamet günü düşmanlığa Evet, Hazreti Ali'den gelen bir rivayette kardeşlerim, o gün dışında dostlar birbirine düşman onlar ayet hakkında şöyle demiştir. Mümin iki dost ile kafir iki dost düşünün. İki müminden birisi vefat edip cennette müjdelenir ve dostunu hatırlayarak, ey Rabbim şüphesiz filanca benim dostum. Sana, sana ve Resul'una itaatı Hayır emreder, kötülükten meneder benim hiç şüphesi sana kavuşacağımı haber verildi. Ey Rabbim benden sonra onu sapıklığa düşürme ki bana gösterdiğin gibisini ona da gösteresin. Benden hoşnut olduğun gibi ondan da hoşnut olasın der. Kendisine git benim katında onun için olanları bilmiş olsaydın çok güler azalardın denir. Sonra diğeri de ölür ve ruhları bir araya gelir de her birinin kardeşini övsün denilir. O ikisinden biri arkadaşı için ne güzel kardeş, ne güzel arkadaş, ne güzel dost der. İki kafirin birisi öldüğü ateşle müjdelendiği zaman ise dostunu hatırlayarak ey Rabbim benim dostum olan filanca bana, sana ve Resul'una isyanı kötülüğü emreder. Hayırdan men eder, sana kavuşmayacağımı bana haber verirdi. Ey Allah'ım benden sonra onu hidayete erdirme ki bana gösterdiğinin bir mislini ona gösteresin. Bana gazaplandığın gibi ona da öfkelenesin der. Diğer kafir öldüğü zaman ruhları bir araya getirilir ve sizden her birinizin arkadaşını övünsün denir. Onlardan her biri arkadaşı için ne kötü kardeş ne kötü arkadaş ne kötü dost der. Allah bizi bu duruma düşmekten merhaba buyursunuz. Allah subhanahu ve teala ey kullarım bugün size korku yok ve siz üzülecek de değilsiniz buyurup sonra onlara şöyle müjdeler onlar ki ayetlerimize iman etmiş ve müslüman olmuşlardır yani kalpleri ve batınlarıyla ile iman etmişler bedenleri ve zahirleriyle Allah'ın dinine boyunayıp bağlanmışlardır onlara siz ve eşleriniz ağırlanmış ve mesut kimseler olarak cennete girin Onlara kopsuz altın kadehler ve yiyecek içinde tepsiler dolaştırılır. Canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı, tadı, kokusu hoş ve güzel görünüşte her şey oradadır. Allah bizlere nasip etsin. Ve orada cennette ebediyen kalacaklardır. Oradan çıkmayacak, ayrılmak da istemeyeceklerdir. Daha sonra onlara bir nimet ve ihsan olarak işte işlemiş olduğunuz salih amellerinize karşılık size miras kılınan cennet. Salih amelleriniz Allah'ın rahmetinin sizi bu denli kaplamasına sebep olmuştur. Elbette hiç kimseyi ameli cennete götürmeyecek. Cennete girme sadece Allah'ın lütfu ve rahmetiyledir. Cennetteki derecelerin birbirinden üstünlüğü ise ancak salih amellere göredir. Evet, aynen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hiç kimse ameliyle cennete giremeyecek. Ben de mi diye sorduklarında, evet Allah rahmet etmedikçe ben de duyuyor. 74'ten 80'e kadar sesim net geliyorum. Muhakkak ki mücrimler ebediyen kalacakları cehennem azabındadırlar. Azaplarına ara verilmeyecek ve orada tamamen ümitsiz kalacaklardır. Biz onlara zulmetmedik ama onlar zalimlerin kendileriydiler. Ey nebetçi! Rabbin hiç olmazsa bizi ölümle mahkum etsin diye çağıracaklar. O da siz böyle kalacaksınız der. Ant olsun ki size hak ile geldik fakat çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz. Yoksa bir işe mi karar verdiniz? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmiyor mu sanıyorlar? Hayır öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadırlar. Evet Rabbimiz Sübhani Kuvveti Aala demin mutlulardan bahsederken mutluların cennete girmesinden bahsederken burada da mücrimlerden mutsuz olacaklardan ve cehenneme gireceklerden bahsediyor. muhakkak ki müjdeler ebediyen kalacakları cehennem azabındadırlar azaplarına bir an bile ara verilmeyecek ve orada bütün hayırlardan tamamen ümitsiz kalacaklardır ve Rabbimiz subhanahu ve teala dikkat edin biz onlara zulmetmedik ama onlar aleyhlerinde hücretler kumurup kendilerine elçiler gönderildikten sonra yalanlayıp, isyan ederek kötü ameller işlemekle kendilerine zalimlik ettiler. İşte bu yaptıklarına en uygun bir ceza ile cezalandırılacaklardır diyor. Evet. Burayı güzel yakalamak gerekiyor. Allah nefsine zulmedenlerden bizleri eylemesin. Hakka dönen, hakikate dönen, nefsine acıyan ve ahirette Rabbinin hayrını uman ondan korkan sanlı kullardan eylesin. 81'den 89'a kadar de ki eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Bayet hiç okumuş muydunuz? Bakın tekrar okuyor. Zuhruf 81 de ki eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların tavsiflerinden münezzehtir. Bırak onları. Kendilerine vaat edilen güne ulaşıncaya kadar dalsınlar, oynayıp tursunlar. Gökte de ilah, yerde de ilah olur Ve O hakimdir, alemdir. Göklerin, yerin, ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisine ait olan ne yücedir kıyametin saatinin bilgisi onun katındadır ve ona döndürüleceksiniz ondan başka tapındıkları şeyler şefaat edemezler ancak hak ile şehadet edenler bunun dışında ve onlar bilirler and ki onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Elbette Allah diyecekler. O halde neye çevriliyorlar? Onun ey Rabbim demesi hakkı için muhakkak ki bunlar inanmayan bir kalımdır. Şimdilik sen onlardan yüz çevir ve selam de. Yakında bileceklerdir. Evet. Rabbimiz Zuhru Suresinin bu son ayetlerinde böyledir. Ey Muhammed de ki eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, kulluk edenlerin ilki ben olurdu. Şayet allah Teala bunu farf kılmış olsaydı, elbette bu farf kılması üzerine ona ibadet ederdim. Çünkü ben, onun kullarından bir kulum. Bana emrettiği her şeye itaat ederim. Ben de onun ibadetine karşı bir büyüklenme ve onun ibadetinden yüz çevirme yok. Şayet farf kılmış olsaydı, bu mutlaka olurdu. Ama allah Teala hakkında bu muhaldir. Burada şartın yerine gelmesi caiz olması da gerekmez. Evet. Bu sebeple Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin Rabbı, arşın Rabbı onların tavsiflerinden münezzehtir, yücedir, mukaddestir. Bütün mevcudatı yaratan elbette çocuğu olmaktan uzaktır buyuruyor. O ferttir, ahattır, samettir. Onun eşi benzeri ve çocuğu yoktur. Bilgisizlikleri ve sapıklıkları içinde bırak onları. Kendilerine vaat edilen güne, kıyamet gününe ulaşıncaya kadar dünyada dalsınlar, oynayıp tursunlar. Varacakları yerin, ahıbetlerinin ve o günde hallerinin nasıl olacağını yakında bilecekler. Gökte de ilah, yerde de ilah o. Evet. Gök ve yer ehli ona kulluk eder. hep sana boyu neymiş? huzurunda hor ve hakir durumdadır. Ve o hakimdir, alimdir. Evet kardeşlerim, burada da Rabbimiz subhanahu ve teala yine gücüne, kudretine işaret ediyor ve sonra da ondan başka tapındıkları şeyler tutlar, şefaat edemez kendilerine şefaata güç yetiştiremezler. Ancak hak ile şehadet edenler bunun dışında buyuruyor. Ve yine Ey Rabbim demesi onun hak için. Muhakkak ki bunlar inanmayan bir kavimdir. Yani Muhammed sözünü söylemiş, kendisini yalanlayan kavmini Rabbim'e şikayet ederek Ey Rabbim şüphesiz bunlar iman etmez bir kavimdir demiştir. Nitekim başka bir ayette de Ey Peygamber de ki ey Rabbim doğrusu kalbini bu Kur'an'ı terk etmiş olarak bıraktı. Evet. Şimdilik sen onlardan, müşriklerden yüz çevir ve selamca. Onlara sana karşı konuştukları kötü sözleri ve hitaplarıyla cevap verme. Onların kalplerini ısındır. Sözle, fiille onları bağışla. Yakında bileceklerdir. Bu Rabbimiz ve onları bir tehditten ibarettir. Bu sebepledir ki Allahü Teala geri çevrilemeyen baskınını onların başına getirmiş, dinini ve hak gelemesini yüceltmiştir. Bundan sonra da bütün insanlar bölüptirik Allah'ın dinine girinceye, İslam dünyanın doğu ve batılarına yayılıncaya kadar cihadı ve savaşı meşru kalmıştır. Bu surede burada bitti. Allah spanuhi ve Teala öğrendiklerimizi amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allahü Aaláhi Rabbi